Auz billahi minash shaytanir racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Ves salatu vesselamu ala rasulillahi Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ajmain Geçen dersimizde son olarak Cenab-ı Allah'ın hiçbir insana ebedilik vermediğini dolayısıyla müşriklerin nasıl olsa o ölecektir diye sevinmelerinin anlamsız olduğunu her bir nefsin zaten ölümü kaçınılmaz olarak tadacağını bu bakımdan Cenab-ı Allah bu hayatta bizleri hepimizi şer ile hayırla sınadığını ve neticede dönüşün yalnız ona olacağını belirten ayetlerle bitirmiştik burada sen ölsen bile onlar ebedi mi kalacaklardır şeklindeki soru bir manada şunu ifade ediyor eğer ebediliğe itibar edilecekse şunu bilsinler ki beşer olarak ne ebedi kalırlar ne Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne kendileri ebedi kalırlar ne de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Fakat onun takipçileri ebediyen devam edecektir. Ondan hayırla, dua ile, salavat ile söz edenler ebediyen var olacaklardır. Onun adı daima ezanlarda, kametlerde namazda, teşehhütlerde yüceltilerek anılacaktır. Ona iman edenler ondan daima güzellikle söz edecekler adını andıklarında ona salavat getireceklerdir gibi bir işareti de bulunmaktadır. Şimdi müşrikler aleyhi Aleyhisselatü Vesselam'ın davasının kendisinin ölümüyle sona ereceğini düşünerek seviniyorlardı. Fakat o hayattayken kendileri de hayattayken diğer insanları onun davasından soğutmak için ellerinden geleni de yapmayı ihmal etmiyorlardı. İşte bu 32. ayet-i kerime 36. ayet-i kerime ...buna işaret ediyor. وَاِذَا وَا رَآَاكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler seni gördükleri zaman. اِيَتَّخِذُونَكَ اي اِلَّا هُزُوَا Onlar seni ancak alaya alırlar. Seninle alay ederler. Başka bir şey bilmezler. Alay aslında ciddi insanların kendisine saygı duyan insanların yapacakları bir davranış değildir. Alay insanlığın kendisine saygı duyan bir kişinin bir davranışı olamaz. Çünkü biz alay ettiğimiz kim olursa olsun bize benzeyen birisiyle alay etmiş olacağız. Yani özelliği itibariyle insan olan birisiyle alay etmiş olacağız. Oysa bu bir manada bizim kendi kendimizi küçümsememiz demektir. Onun için onlar seni ancak alaya alıyorlar ve üstelik diyorlar ki e hâze allezî yezkuru âlihetekûn Sizin İlahlarınızdan söz eden ilahlarınızı tanrılarınızı dilinize diline dolamış olan bu kişi mi? Bu mu sizin ilahlarınızın uydurma ilah olduğunu söylüyor? Bu mu sizin ilahlarınızı küçümsüyor? Bu mu sizin ilahlarınızı cansız olmakla üzerlerine sinek dahi konsa? O sinek kendilerinden bir şey kapıp dahi gitse onlara güç yetirip kendilerinden aldıklarını geri alamamakla itham ederek onunla alay ediyor. O sizin ilahlarınızla il alay ediyorsa biz de onunla alay edeceğiz. Bakın doğru kıyası ancak imanı sağlam ve Kur'an'ı iyi anlamış olan insanlar yapabilir. Bu ümmetin arasında Kur'an'ı iyi anlamadığı için doğru kıyas yapamayanlar da çoktur. Ümmetten bir şekilde. Fakat Kur'an'ı iyi anlamadığı için doğru kıyas yapamaz. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onların ilahlarıyla alay ediyor diye onların ilahlarına dil uzatıyor diye onlar nasıl olsa Muhammed de alay ediyor, biz de onun alayına karşılık verelim ve onunla alay edelim dedikleri zaman mantıklı bir iş yapmış olmuyorlar. Doğru bir kıyas yapmış olmuyorlar. Çünkü onların ilahları bir defa cansız varlıklar veya canlı bile olsa ilah olamayacak özelliktedirler. İlah olma özelliğine sahip değildirler. Dolayısıyla bunlar ile elbette alay edilecek. Farazan, sizler mesela erdir bir kimseye diyelim ki sizin de rütbeniz var onbaşı olsun efendim ben söyleyeyim baş yavuş olsun her neyse veya teğmen olsun onun karşısına geçip Orgeneral diye selam durduğunuz takdirde o adam size ne der? Ya sen benimle alayım mı ediyorsun der? Ben küçümsüyor musun der? Ne demek istiyorsun der? Böyle şey olur mu? Sule aykırı bir iş yapıyorsunuz. Kıyasa siz, uymuyor sizin bu davranışınız. Şimdi bu da böyle. Bunlar alıyorlar ilah olamayan varlıkları ilah diye ediniyorlar. Bu onların akıllarında bir kıtlığın bir tutarsızlığın, bir anlayışsızlığın mevcudiyetine delil değil mi? Dolayısıyla onların ilah edindiği varlıklara dil uzatmak, bakın aklınızı başınıza alın bunlar ilah olamazlar demek, onların ilahlarıyla anladıkları manada bir alay değildir ki, bu sözü söyleyenle onlar da karşılık olarak alay etmeye kalkışsınlar. Dolayısıyla alaylar mahiyet itibariyle veya dil uzatma ile, Onların alay etmeleri arasında bir münasebet yok. Peygamber Aleyhisselatü Selam'ın uydurma ilahlara ilah olamayacaklarını söylemesi serapa haktır. Kayıtsız ve şartsız haktır. Baştan sona kadar hakkın kendisidir. Fakat onların madem sen bizim ilahlarımızla alay ediyorsun biz de senle alay edeceğiz. Ve alay ediniz diye bir Kampanya başlatmalarının hakla alakalı hiçbir tarafı yoktur. Üstelik Muhammed Aleyhisselam onların ilahları na bir şeyler söyleyince ne yapıyor? Rahman olan Allah'ın zikrini öydüğünü onlara bildirmiş oluyor. Allah'ın emir ve hükmünü onlara bildirmiş oluyor. Kendileri ne yapıyorlar? ve بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ Onlar Rahman'ın zikrini yani Allah'ın gönderdiği öğüdü, Kur'an'ı ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Batıl olan ilahlara hak ilah diye iman ediyorlar. Mutlak mâbud ve mutlak ilah olan Cenab-ı Allah'ın gönderdiği mutlak hakikati hakka götüren öydü, inkar ediyorlar. İşte onların çelişkisi budur. Büyük bir çelişki içerisindedirler. Ondan sonra Cenab-ı Allah 37. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Estaizu billah al insânu min acel. İnsan sanki aceleden yaratılmıştır. Yani insanın mayasında acelecilik vardır. Mayamızda acelecilik olduğu için Cenab-ı Allah ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bize teenni göstermeyi, teennili olmayı emir buyurdu. Teenni ne demek? Teenni her şeyi pişirerek yapmaktır, pişmeye kadar, pişinceye kadar beklemektir. Ina, nazirine ine diye geçiyor ya Azap Suresinde, onun pişmesini beklemeyin diyor. Teenni de oradan geliyor. Yemeğin pişmesini bekleyeceksiniz. Bu bir beklemedir. Acele edip yemeği pişmeden yerseniz çiğ olur, çiğ kalır ve bu size dokunabilir. Lezzetini almazsınız en azından. O yemeğin pişmesi lazım. Onu bekleyeceksiniz. Şimdi diyor ki insanın mayasında tabiatında acelecilik vardır. aslında buradaki min ifade ise, khatemu min hadidin demirden bir yüzük şeklindeki izafet manasına bir min değildir. tabiz de ifade etmiyor. Bu insanın mayası ile alakalı nasıl ki خُلِقَ min مِنْ ve وَيَا خَلَقَكُمْ min دَعْفٍ Sizi zayıflıktan yarattı. Yani vasıf olarak sizi zayıf yarattı demektir. Zayıf yarattı. Ona benziyor. Dolayısıyla insan aceleden yaratıldığı manası insan aceleci yaratılmıştır. Şeklindedir. İnsan tabiatı itibariyle, mayası itibariyle acelecidir. Sabredemiyor. Onun için sabrın ehemmiyeti büyüktür. Çünkü biz mayamızda bulunan bir şeylere karşı Allah rızası için direniyoruz. Sabır onun için ecri büyük bir ameldir. Büyük bir ameldir. Yiğitlerin Arapçadaki bir atasözün manası budur. Yiğitlerin süsü sabırdır. Es sabru zînetul rical. Adam gibi adamların süsüdür sabır. Çünkü sabreden içindeki o dirence söz geçirebilen insandır. İçindeki o feverana, içindeki o taşkınlığa, içindeki o Kızgınlığa, hatta içindeki sevince ve muhabbete baskın gelebilen bir insan, çok sevdiğiniz bir insan, bir münker işledi. O esnada siz onun münkerini unutup sevginizle muamele ederseniz yanlış yaparsınız. Burada sevginizi bastıracaksınız. O münkere olan kızgınlığınızla ona hikmete uygun muamele edeceksiniz. Kızgınlıkla muamele etmek manasına Allah sılmaması için hikmete uygun diye tabirini kullandım özellikle. Çünkü münkere kızmak ayrı bir şeydir. O münkeri işleyen insana kızmak ayrı bir şeydir. O münkeri işleyen insandan biz ne istiyoruz? O münkerden vazgeçmesini, tövbe etmesini bir daha işlememesini istiyoruz. Kızıp köpürdüğünüz zaman eğer bu neticeyi alamayacaksanız orada sabırla ona muamele etmek durumundasınız. Hem kızmanızı sabırla dizginleyeceksiniz hem onun şahsına duyduğunuz sevgiyi ve muhabbeti sabrınızla dizginlemesini bileceksiniz. Onun için Cenab-ı Allah sabra pek büyük bir mükafat vali diyor. Çünkü sabır büyük bir hadisedir. Ne diyor? وَاِنْ مَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذُ بِاللّٰهِ اِنَّهُ alim". الْعَلِيمُ Ondan sonra arkasından ne diyor? ve يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَظٌ Nelerle karşılaşmaz? Bunlarla ancak sabredenler karşılaştırılır. Ancak büyük sahip, pay sahibi olanlar, hayırlı şeylerden pay sahibi olanlar karşılaştırılır. Nedir bunlar? Sana kötülük yapan birisine sen iyilik yapacaksın. Otur bir şey mi bu? Kolay bir şey mi bu? Kaç yiğit bunu becerir? Hatta bir yiğit ömründe bunu kaç defa becerebilir? Asil bir hadis değil bunlar. Onun için, inneme yulaqa ilaalladina sabarud diyor. Sabredenlerle büyük pay sahibi alanlar olanlar arka arkaya aynı şekilde zikrediliyor. Aynı insanlardır. Onun için Cenab-ı Allah, inneme yuffes sabiruna ejrahum bi hisab diyor. Bu ayet gerçekten çok etkileyici bir ayettir. Kur'an-ı Kerim'de benzeri bir ayet yok bunu gibi. Yani. Her amel her ne olursa olsun hesapsız olarak ecirleri verilir ifadesi sadece sabredenler içindir. Başka kimseler için değil. Çünkü sabredenler bütün salih amellerin üzerinde direnenleri anlatır. Sabredenler o kadar büyük bir hadise. Onun için insanın sabrı evvela içindeki aceleciliğe karşı direnmesiyle başlayacaktır. Sabır, insanın kendi nefsini uzun boylu eğitmesini gerektirir. Kendimizi nasıl eğitebiliriz? Bunun değişik yolları var. Fakat en önemli yolu, hatanızın farkına çabuk varmak ve ilk fırsatta ondan dönmek. Ondan sonra işlediğiniz o hatayı mümkünse hatırınızdan çıkarmayarak benzerini bir defa daha hatanızla beraber pişmanlığını hatırınızdan çıkarmayarak ya bunun akabinde bir daha pişmanlık var diye düşünerek aynı hatayı veya benzerini işlememek noktasında sürekli kendi kendinize telkinde bulunacaksınız. Ve elbette bu konuda Allah'tan dua ederek yardım isteyeceksiniz. Bu manada sabrınızı sınamayan insanlarla aksine metanetinizi artıran kimselerle oturup kalkacaksınız. Sabırsız insanların karşı karşıya kaldıkları olumsuzlukları dikkate alarak kendinizi eğiteceksiniz. Ve buna benzer. Yani akıllı kişi odur ki Kendisinin de başkasının da hatalarını hep iyiliklerini çoğaltmak için esas alan ve onlardan o şekilde istifade edebilen insandır. Onun için yerine göre her bir insanın hatası bile sizin için bir isabet veya bir güzellik kaynağı olur rivayet olunduğuna göre Lukman-ı Hakim'e sormuşlar sen bu kadar güzel ahlak ve terbiyeyi nasıl elde ettin? ahlakı güçsüz, zayıf terbiyesi iyi olmayan insanlara bakarak Onlar halini görüyor, vaziyetini görüyor, ne kadar düştüklerini alçaldıklarını görüyor ve o davranışlarının ne kadar seviyesiz olduğunu görüyor. Ve bu bana yakışmaz diyor. Öyle ediniyor. Onun için aceleciliğe bakarak, acele edenlere bakarak biz teenniyi elden bırakmayacağız. Böyle halk arasında işte avami bir ifade olmakla birlikte ne diyor? Acele eden acele gider. Evet. Bu budur. Buna bakacağız. Gerçekten öyle acele çok şeyler insana çok şeyler kaybettirmiştir şahsen şahs olarak bende de mesela tez canlılık var aceleciliğim var Sadece bundan zarar gördüm ben çoğu zaman ben kağıdı yazardım imtihanlarda yazardım bitirdim ikinci defa okumak sabrım yoktu mümkün değil yok yiyeyim eksik mi yazdım doğru mu yazdım Hatalı mı yazdım? Yok. Bundan dolayı defalarca e, düşük not almışımdır. Niye? Kağıdı bir defa yazdıktan sonra okumak sabrını gösteremiyorum. Gösterememişim. En basiti bu. Yani dolayısıyla insanın zamanı varken, vakti varken, imkanı varken aceleciliği bırakmayacak. Aceleciliğe yönelmeyecek. Aceleciliğin etkisiyle şey etmeyecek. Zaten yalanlayıcıların çoğu yalanlamakta acele ettikleri için yalanladılar. Ondan sonra da o yalanlamanın vebali kalplerine mühür teşkil etti ve bir türlü iman edemediler. Acele edip ha, ne diyorsun sen? falan diye tepki gösterdiler. Ondan sonra o tepki onu alıp sürükledi. Alıp sürükledi. Hele bir dinle biraz da düşün, değerlendir, ondan sonra karar ver. Onun için evvela Cenab-ı Allah buna dikkat ediyor, dikkat çekiyor. Ve bu aceleciliğin neticesinde ne yaptılar? Ey Muhammed sen yalan söylüyorsun. Eğer doğru söylüyorsan, bizi kendisiyle tehdit ettiğin azabı getir dediler. Onun için Cenab-ı Allah ayetin hemen devamında bunu söylüyor. Sörei kul ayati yine aceleden gelen bir kiple ayeti kerime bitiyor. Sizlere ayetlerimi mucizelerimi bu kitabın hak olduğunun delillerini göstereceğim. Bu sebeple acele etmeyiniz. Acele etmeyiniz. Cezanızı çekeceksiniz. İnkar edenlere gelip çatacağını söylediğim azap gelecektir. Onları bulacaktır. Acele etmeyin. Ayrıca ben size ayetlerimi göstereceğim. Niye yalanlamakta acele ediyorsunuz? Ayetlerim görünecek, gelecek. Bu kitabın, bu risaletin hak olduğunu bizzat göreceksiniz. Bu biraz da şu manaya geliyor. Batıl ehli Batıl ehli hak ehlinin kendilerini açıklamasına ifade etmelerine müsaade etmezler. Onları susturmak için ellerini çabuk tutarlar. Neredeyse kafirler iman edenlerin üzerine atılıp çullanacaklar, onları satvetlerine yani baskıların altına alacaklar diyor Ayet يَسْتُونَ بِاللَّذ۪ينَ اَمَنُوا iman edenlere başlarını ezecekler. Onları susturacaklar. Bu kafirlerin aleyhindedir. Kafirler müminlere konuşma hakkı tanımamakla, onların konuşmalarını, kendilerini, inançlarını ifade etmelerine, fırsat vermeyip onları susturmak için acele etmekle, idam etmekle, zindanlara atmakla vesaire vesaire cezalandırmak yolunu seçmekle aslında aceleciliklerinin kurbanı oluyor. Halbuki deseler ki hele ya bir dinleyelim bakalım bunları, bir de serin kanlıca hele bir de düşünelim bakalım ne diyorlar dinleseler düşünseler müminleri susturmakta darahçlarında idam etmekte. Zindallar atmakta vesairede acele etmeseler istifade ederler kendileri de istifade eder. Ama şeytan yeryüzünde öyle bir mekanizma kuruyor ki, evvela birilerini güç sahibi kılıyor. Bu batıl sahibi, batıl ehli olan güçlülerin bir de güçlerini uygulayacak, hayata geçirecek mekanizmalar kuruyor. Ondan sonra müstazaf müminlerin üzerine çullanılıyor. Yani bir firavun düzen kuruyor. Firavun aslında şeytanın kuklasından başka bir şey değil. Bugünkü Amerika ve Yahudiler gibi. Şeytanın kuklası bunlar. Şeytan-ı Ekber falan büyük şeytan. Öyle değil. Amerika niye büyük şeytan olsun ki? Sefir şeytan. İkinci derecede şeytan en, en iyi ihtimalle. Çünkü iblisin oyuncağıdır Amerika. Budur. Yahudiler <gülüyor> iblisin oyuncağıdır. Başka bir şey değildir. Bütün küfür, bütün türleriyle iblisin oyuncağıdır. Bunlar iblislikte bile, şeytanlıkta bile büyük vasfını alamayacak kadar küçüktürler. Zelildirler, rezildir böyle. Firavun düzenini kurar. Bunun için Haman'ı vardır. Bunun için Karun'u vardır. Bunun için Belam'ı vardır. Haman onun efendim söyleyeyim siyasal gücünü otoriter gücünü temsil eder. Karun onun sermayesini temsil eder. Yani bugünkü Yahudi kapitalizmini temsil eder. da dini tahrif eden. Yaptığınız yol, gittiğiniz yol çok güzeldir. Deyip kafirlerin nizamını kendilerine ve başkalarına güzel gösteren güçleri temsil eder. Bu güç kurulduktan sonra hak ehlinin ezilmesi için mekanizmalar kurulur. Mısır'da Müslümanlar idama mahkum ediliyor. Ben o hakimlerin hiçbirisini tanımıyorum. Fakat yemin ederek söylüyorum ki Kur'an-ı Kerim'i de çok iyi biliyorlar. İslam'ı da çok iyi biliyorlar. Buna rağmen idam ettikleri, idam hükmünü verdikleri insanların tek suçlarının Rabbimiz Allah'tır dedikleri olduğunu, demek olduğunu da iyi biliyorlar. Ve buna rağmen bu hükümleri veriyorlar. Ben Mısır'da bir hakimin İslam hukukunu bilmemesine ihtimal vermiyorum. Türkiye'dekiler bilmez. O normaldir. Fakat Mısır'da böyle değildir. Böyle değildir. İşte bu birilerinin acele etmesi ötekilerinin de o acele sistem içerisinde kendilerine yer bulmasının doğurduğu sonuçlardır. Fakat yemin ederek söylüyorum haklarında hüküm verdikleri insanları da yenemediklerini, mağlup edemediklerini kendileri görüp anlıyorlar. Bir ila yedi yıl arasında hüküm giymiş ezherli Müslüman Öğrencilerin hükümden sonra fotoğraflarını gördüm. Ya birisinin yüzü asık olsun. Azıcık. Hepsi gülüyor. Hepsi gülüyor. Gencecik çocuklar bunlar. Gencecik, üniversite gençler. Çünkü onlar da firavunun iman eden sihirbazları gibi o hakimlerin verdikleri hükümlere gülüyor. İstediğin hükmü verin diyorlar. Siz ancak bu dünyada hüküm verirsiniz diyorlar. İman böyle bir şeydir. İman böyle bir şeydir. O iman ile siz... ...ellerinde koca koca devlet gücü de olsa... ...o devlet gücünün arkasında Amerika'sı da olsa... ...Yahudi İsrail'i de olsa... imanlarından başka sermayeleri olmayan gençlerin karşısında o gücün hükmü yok. Tıpkı koca bir devletin gücünün ashabı kehf'in önünde hiçbir değer ifade etmediği gibi devletleri, sultanları, sarayları ellerin tersiyle ittiler. Diler ellerinde birkaç kuruş parayla o zalimlerin yurdundan hicret etmekle yetindiler. İmanlarını öyle kurtarabileceklerine inandıkları için o yolu seçtiler. Aha buyurun kıyamete kadar Cenab-ı Allah'ın okunacak olan ilahi kitap, son ilahi kitabında ebedileştirildiler. Ya. Onun için bunlar zulme karşı duran bütün insanların örnekleridir. Bütün müminlerin örnekleridir. İşte mümin teenniyle düşünür. Dikkatle düşünür. Allah'ın ayetlerini böyle anlamaya çalışır. Onun için Kur'an-ı Kerim okurken bile acele etmemiz istenmemiştir. Cemaatle namaza giderken imama yetişmek için bile Acele etmemiz istenmemiştir. Vakarımızı bozacak kadar böyle alel acele koşmamız istenmemiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün cema cemaatle namaz kıldırırken arkadan patır patır ayak sesleri duyuyor. Namazı bitirdikten sonra alel acele koşuşturan kimselerin ayak seslerini duydum. Bir daha acele etmeyiniz. Yetiştiğiniz kadarını kılın, yetişemediğiniz kadarını yalnız başınıza eda edin diyor. Allah Allah. Bundan daha büyük ağır başlılığı vakarı şeydir. Ya ağır başlılık vakar, tembellik böyle efendim söyleyeyim, üzerine silek düşecek, kovalamaktan aciz kalacak manasında değildir. Bunları birbirlerine karıştırmamak lazım. Bunları birbirle karıştırmamak lazım. Cenab-ı Allah işte böyle diyor. Ben size ayetlerimi, mucizelerimi göstereceğim. O halde acele etmeyin. Ama onlar ne yapıyorlar? Yine öğüt almıyorlar. وَيَكُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer doğru söylüyor iseniz bu sizin bizi tehdit ettiğiniz vaid yani azap ne zaman gelecek? Bu da inançsızlığın doğurduğu bir şeydir. Şunu mümin şuna inanır ve bilir ki hiçbir şeyin vakti gelmeden düşmez, gerçekleşmez. Bir yaprak bile Cenabı Allah'ın takdirinden önce düşmez. Bir yağmur tanesi bile Cenabı Allah'ın tayin ettiği vakitte ve tayin ettiği yerde yere ulaşır. Bu budur. Bir ağacın yaprakları birden dökülmüyor. Yine ağaçlar yaprak açarken, çiçek açarken de hepsi birden açılmıyor. Her birisinin hem açılma vakti var, hem dökülme vakti var. Ve Cenab-ı Allah bunların hepsinin vaktini olmadan önce ve olurken de bilir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın tayin etmiş olduğu yükseliş ve düşüş lerin de toplumların, kavimlerin, ümmetlerin yükselişlerinin ve düşüşlerinin de bir vakti, bir zamanı, bir ömrü vardır. Ve لكل ümmetin Bakın, her ferdin özel bir eceli bulunduğu gibi her ümmetin, her bir topluluğun da bir eceli vardır. O acel geldiği zaman ne bir an öne geçerler ne bir an geri kalırlar dedi. Bir an öne geçerler. Peki madem öyle acele ediyorlar diyor Cenab-ı Allah. Ben sizle ben onlara nihayette sonunda karşı karşıya kalacakları durumu açıklayayım diyor. لو يعلم الذين كفروا Pina la an min la an Keşke o kafirler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi uzaklaştıramayacakları bir zaman ile karşıya kalacaklarını ve kendilerine asla yardım edilmeyeceğini bir bilseler. Bilmedikleri için böyle ahmaklıkları yapıyorlar. O halde imanın bize telkin ettiği bir hareket tarzı vardır. O hareket tarzının dışına çıkmamak imanın bir gereğidir. İmanın hareket tarzına riayet etmek zorundayız. İman bize kadere inandığımız için bu iş niye bu kadar gecikti veya niye şimdi oldu dedirtmemeli. İman kadere iman özellikle kalbe huzur ve sükun verecek mertebede olmalı. Çünkü biz imanımız sayesinde hayata tutunabiliyoruz, hayata bakabiliyoruz ve imanımızla ahirette hayırlı bir mertebeye erişebiliriz. Madem her şeyin Allah nezdinde bir vadesi vardır, biz ne kadar Çalışıp çabalasak bile Allah'ın yardımı gecikiyorsa kendimize dönüp bakacağız. Acaba ne yapıyoruz da Allah'ın yardımının gecikmesine sebep oluyor? Yoksa Allah'ın yardımı niye bu kadar gecikiyor diye onun yardımını sorgulamak cihetine gitmemeliyiz. Esas olan biziz ve bizim davranışlarımızın doğru olmasıdır. Kendimizi bu açıdan kendi önemli görelim ve bu açıdan kendimizle ilgilenelim. Cenab-ı Allah'a ait olan sahaya sakın müdahil olmaya veya o konuyla alakalı herhangi bir sorgulamaya girişmeye kalkışmayalım. Bunun neticesinde diyor kafirler şunu bilsinler azap ne zaman gelecek diye soracaklarına Kesin olarak karşı karşıya kalacakları bir hakikat vardır. Bir vaka vardır. Ve bununla karşı karşıya kaldıkları takdirde yüzlerinden ve sırtlarından cehennem ateşini uzaklaştıramayacaklar. Aman Rabbi. Önlerinden ve arkalarından ateş azabı onları presleyecek böyle. Teşbih için söylüyor ya, yani, tost gibi olacaklar böyle, ortama kalacaklar. Önlerinden ve arkalarından ateş onları sıkıştıracak. Vallahi tasavuru bile insan havsalasını patlatacak gibi bir şey oluyor maazala. Ve yardım bekleyecekler, isteyecekler, fakat kimse yardıma gelemeyecek, gelmeyecek, gelmeyecek. ولا هم انصروا yardım dahi gelmeyecek ha bu ahiret böyle dünyadaki azapları da aynı şekilde ve özellikle kıyamet bel tatihim hayır onların zannettikleri gibi olmayacak bu iş en ummadıkları bir zamanda ansızın gelecek onlara be onları şaşkına çevirecek Dehşete düşürecek ne yapacaklarını bilemeyecekler şaşıracaklar bu fel satıyı onde o azabı geri çeviremeyecekler onu geri çevirecek gücü bulamayacak ve onlara o zaman mühlet de verilmeyecek. Peki acele etmelerinin manası ne? İyi bir şey mi ki acele ediyorlar bekledikleri? Bekledikleri öyle çok iyi bir şey değil ki. Onları rahatlatacak, onları mutlu edecek bir şey değil. Neden bu kadar ahmakça iş yapıyorlar? Haydi gelsin azap gelsin bizi bulsun. Bütün kafirler bu mantıksızlığı işlediler. Nitekim mekeli müşrikler de Ya Rabbi eğer bu Kur'an senden gelmiş olan hakkın kendisi ise bizim üzerimize senadan taş yağdır diyorlar. Adam gibi dilekte bulunsanıza Ya Rabbi eğer bu haksa diyelim ki şüphen var ama Allah'tan şüphe etmiyorsun. Eğer bu haksa senden gelmişse bize onu göster onu ilet diyor. Ona ilet demeyiz lazım. Haksa üzerimize taş yağdır. Allah Allah. E taş yağınca bunun hak olmasını bilmenizin size faydası ne olacak ki? Küfür insanı böyle alıklaştırıyor. Ahmak yapıyor. Ne isteyeceğini ne söyleyeceğini de bilmiyor. Vaziyet bu. Onlar işte burada da bunu görüyor. İstiyorlar. Azap gelsin diyorlar. Nerede kaldı diyorlar. Madem doğru söylüyorsun hadi tehdit ettiğini Yerine getir diyorlar. Ama geldiği zaman da ne kimse onlara yardım edebilecek ne de onlara mühlet verilecek. Evet çay geldiğine göre ders burada kalsın. Kaldığımız yerden devam ederiz inşallah.